Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 94.9 Açık Radyo'da yeni bir hukuk güvenliği programındayız Merhaba Yine bugün e, konuğumuz gündem ve Türkiye'nin hukuk gündemiyle bağlı olarak Türkçe İstanbul. A... Duygu, Köksal. Yine evet. ben sırayı karıştırmış olabilirim. İstanbul ben kendisine duygu diyorum. Duygu hoş geldin. Evet. Hoş bulduk. İstanbul olduk, Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı. Ee, yani belki de hukuk tarihimizde uzun süre tartışılacak bir karar verildi akademisyenlerle ilgili ve bu karar 8'e 8 ama Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın Oyu iki oy kabul edildiği için e, akademisyenlerle ilgili açılan davaların ve verilen mahkumet kararlarının bir ifade özgürlüğü ihlali olduğu sonucu çıktı bu karardan. E, sevindirici olan yan şöyleydi bence. Hep e, Sayın Cumhurbaşkanı. Anayasa Mahkemesi kararlarını beğenmediği zaman bu karar bizi bağlamaz diyordu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını beğenmeyince bu karar bizi bağlamaz diyordu. Bu kez Cumhurbaşkanı bu konuda bir açıklama yapmadı şimdilik. E, medya İşim. ve üniversite <gülüyor> o boşluğu doldu. Dilerim, <gülüyor> Dilerim yapmaz Adalet Bakanı da yapmadı. Ben bunu bir anlamda e Tabii. bu yargı reformu strateji belgesindeki ifade özgürlüğüne ilişkin e, taahhüt edilen gelişmeler çerçevesinde e, siyasi bir tutum olarak görüyorum. O tamam basında basında onun yerini doldurmaya çalışacak e, şekilde çok ciddi çab çabalar oldu, yazılar oldu ama bence o gazetelerin ve gazetelerin hiçbir zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın yerini dolduramaz. Evet, 1064 tane imzayı... Evet, o akademisyenlerin değil, evet. hiçbir sayın cumhurbaşkanımızın yerini dolduramaz. Peki. O bakımdan cumhurbaşkanımız bu konuda açıklama yapmadığı için ben bunu olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Peki evet. ne dedi evet. Anayasa Mahkemesi? Evet, şimdi söz. Evet. Hiç sizin insicamınızı bozmadan sizin bir insan hakları uzmanı hukukçu olarak bu konuda neler diyeceğinizi bütün dikkatimizde dinlemek istiyoruz. Bu bölümü böyle değerlendirelim. İkinci bölümde bu muhalefet şerhinin yazılmaması meselesi önemli. var ve muhalefet şerhindeki bir sadakat ile ilgili değerlendirme ve Almanya hakkında insan hakları mahkemesinin 2015 yılında verdiği bir karara atıp var. Hiç ilgisiz aslında. İkinci bölümü de e, bu e, konularla değerlendirmek istiyoruz. Evet, ben söyleyiz. Bugün peki, Bahri Bey ile susuyoruz. Peki, ikinci bölümde Bahri Bey soru sorabilir mi? Her zaman, her zaman, <gülüyor> her zaman. Peki. Katkınız çok değerli. Teşekkür e, çok teşekkürler tekrar e, davet ettiğiniz için. Çok önemli bir kararla bugün aslında e, dinleyicilerle de birlikteyiz. E, yankıları ilk ihlal kararı olduğu basında çıktığı zaman e, çok tartışıldı, çok konuşuldu. Herkes ...gerekçesini bekliyordu. E, çünkü 8'e 8 ve başkanın oyuyla... E, ...çıkmış bir karar olarak... E, ...ifade özgürlüğü lehine çıkmış bir karar olarak... ...elbette ki gerekçeleri merak ediyorduk. Şimdi ikinci bölümde konuşacağımız... ...husus bana göre... E, ...çok e, kıymetli olacak. Hı. Çünkü e, ortada bir tartışma varsa... ...bu tartışma hukuki bir tartışma olmuştur. Nitelikli bir tartışma olmuştur. Ve kıran kırana... ...bıçak sırtı bir karar çıkmıştır. E, gibi bir e, izleyiciler. Benim beklenti doğmuştu aslında e, o yüzden onu daha sonra konuşuruz ama en başta e, kararla alakalı e, yorumlarımızı yapacaksak e, ben açıkçası e, çok da sürpriz olarak karşılamadım e, kararı. E, elbette ki tahmin edebilmemiz bir ihlal ihlal değil e, kesin surette şu karar olacaktır diyebilmemiz söz konusu değildi ama o çokluğuyla bir karar olacağını e, zannediyorum ki herkes düşünüyordu. Evet. E, çünkü bir tarafta terörle mücadele bir tarafta iftihli fade özgürlüğü ve aradaki dengenin kurulması ne Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önündeki kararlarda davalarda ne de Anayasa Mahkemesi önündeki davalarda her zaman çok da e, kolay çıkan e, davalar olmuyor. E, fakat de Selahattin e, Demirtaş Osman Kavala ve Cumhuriyet tabii. kararları vardı. Onun yarattığı bir e, matematiksel denge evet. sorunu olmuştu. O çok önemli e, çünkü şunu da söylemek gerekir az önce siz de değindiniz yargı e, reformu strateji belgesi Sonraki orada yapılan vurgudan sonra çıkmış bir karar ama e, şimdi önce Ayşe Çelik'le e, karşıladık biz aslında yargı reformundaki bu vurguyu. E, Ayşe Çelik çok güzel bir karardı ama eleştirilerimiz olmuştu hatırlarsanız. <gülüyor> Özellikle kanunilik bağlamında yani e, terörle mücadele kanunun propaganda suçu 7.2 kapsamındaki işte, maddenin muğlaklığı varsayımlarla bir kişinin terör propagandasından mahkum edilip edilmeyeceği hani demiştik keşke bunun üzerine de bir eğilse miydi Ayşe <gülüyor> Çelik davasında sadece demokratik hmm. toplumda gereklilik incelemesi yapmasaydı da biraz da buna değinse miydi demiştik. Hmm. E, ama ondan sonra çıkan e, gazeteci kararları, hani siz bana eğer sorarsanız e, anayasa mahkemesinin verdiği kararlarda e, sizi ne şaşırttı diye e, ben bu kararı söylemem. E, açıkçası gazetecilerle ilgili verilen hmm. kararları söylerim. İhlal hmm. olmadığına dair kararları. O zaman da tartışmıştık zaten. E, fakat onun karşı oylarına baktığım zaman yani ihlal olmadığına Hı -hı. dair verilmiş olan karşı oylara baktığım zaman zaten o karşı oylar o kadar nitelikli o kadar içtahadı yansıtan tabi basın özgürlüğü lehineydi evet. oradaki e, o kadar hakim kararla e, karşı oylardı ki e, burada da e, başkanın oyuyla e, dengenin bozulmuş ve ifade özgürlüğü lehine bozulmuş olmasını ben açıkçası çok şaşkınlıkla karşılamadım çünkü zaten içtihat e, bunu gerektiriyordu e, karar nasıl bir bir karar olacaktı diye çok olacak diye üzerine çok konuşmuştuk gerekçe açıklanmadan önce ben bu kadar kısa sürede gerekçenin açıklanmasından da çok büyük memnuniyet duydum. Neden? Çünkü Gerekçeyi okuduğum zaman çok tatmin edici hukuken içtihat anlamında bakın evet. bunu özellikle vurgulamak isterim. İçtihat anlamında gerçekten tatmin edici e, tüm kriterleri inceleyen hiçbirini açıkta bırakmamış e, hatta ve hatta e, derdest davalara da bu kapsamda olabilecek tüm adil denge analizinin yapılacağı davalarda da kullanılabilecek e, somut olayın şartlarına göre ve uygulanabildiği ölçüde elbette Tabii. ki kullanılabilecek. Çok güzel iç dağıt da aynı doğrultuda e, tespitler olduğunu görüyoruz. Tamamen hukuki tespitler. Ve şunun da altını çizmem gerekir. Anayasa Mahkemesi'nin kararında yaptığı, incelemede kullandığı... Neredeyse hemen hemen her paragrafın içtihatta hatta bir yeri var hı hı. kendi yorumuyla aktarmış e, hep kendi Anayasa Mahkemesi kararlarına atıf yaptığını görüyoruz zaten ama e, atıf yapsın yapmasın hep içtihatta olan e, içte hatta olan tespitlerin Anayasa Mahkemesinin bu kararda e, tekrar dile getirdiği hususları görüyoruz. Şimdi burada ana başlıklarıyla evet. bu kararda neleri değinildiğini, neleri dikkate aldığını söylediniz. Ama bir kere daha hatırlatalım izleyicilerimize. Evet. Bu karar neyle ilgiliydi? <gülüyor> akademisyenlerle ilgiliydi ama akademisyenlerle ilgili bin yüze yakın akademisyen doğudaki, doğudaki e, işte olaylar, hak kişi. ihlalleriyle ilgili işte insanlar ölmesin. Burada yapılan ee, işte devletin yapması gereken görevler e, sağlıklı yürütülsün, devlet hukuka uygun davransın şeklindeki açıklamasından sonra yaklaşık bu açıklamadan bir buçuk iki yıl sonra davalar soruşturmalar evet. ve davalar açılmıştı ve bu davalarla ilgili birçok akademisyen hakkında mahkumiyet kararları evet. verilmişti bazıları ile ilgili mahkumiyet artı hükmün açıklanmasının geri bırakılması şeklinde ama bazı mahkemeler özellikle sağ yani bir şey gibi gibi, e, yani bir şiddet gösterisiyle cezanın artırılarak uygulanmasını sağlayan kararlar vermişti. Hı hı. Bunlardan sonra da... E, Mahkumiyet kararı verilen akademisyenler ve onların avukatları tarafından Anayasa Mahkemesi'ne bu açıklama aslında bir ifade özgürlüğüdür, siyasi eleştiridir e, şeklindeki dayanaklarıyla yapılan e, başvurudan sonra herkesin gözü Anayasa Mahkemesi evet. bu akademisyenlerle ilgili bu akademisyen bin küsur akademisyenin yaptığı açıklamayla ilgili ne diyecek diye çevrilmişti. Projeksiyonlar gözler anayasa mahkemesini çevirmişti. Bu karar tartışacağımız ve konuşacağımız karar bununla ilgili evet. ve çok önemli bir karar. Akademisyen vurgusunu zaten görüyoruz. Ona geleceğiz zaten birazdan ama az önce söylediğiniz hususla alakalı anayasa mahkemesinin de bir tespiti var. 92. fıkra e, paragrafta e, bu bildirinin içeriğini, e, içeriğine baktığımız Baktığımız zaman diyor ki ee, saldırı Saldırı çağrısı e, ait binalara yerlere saldırı çağrısı yapmışken başvurucuların imzaladığı bildiri de hangi kelimeler ve üslup tercih edilmiş olursa olsun. Bakın evet. zaten burada şöyle Hı. bir parantez açmakta fayda var. İfade özgürlüğü çerçevesinde korunacak ifadeler bellidir. Korunmayacak ifadeler bellidir. Ayşe Çelik'te bunun e, şeylerini görmüştük, Hı. detaylarını görmüştük. Burada da buraya da yansıdığını görüyoruz. Şiddete çağrı, Hı. ayaklanmaya çağrı terörizmi övme gibi bir durum söz konusuysa eğer ifade korunmaz. Anayasa Mahkemesi'nin görevi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi ilk derece mahkemelerinin önündeki davadaki ifadeleri nasıl değerlendirdiğine ilişkin temel haklar yani burada ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmesini yapmaktır. Şimdi burada anayasa mahkemesi şunu söylüyor. Üslup ne olursa olsun. Üslup zaten korunur. İfade özgürlüğüyle korunanlardan biri de odur. Çatışmaların sona ermesi az önce sizin söylediğiniz ve temel hak ve hürriyetlere saygı gösterilmesi, çözüm sürecine geri dönülmesi, şiddetin durdurulması, bakın diyalog ve çatışmasızlık ortamının oluşturulması Durulması çağrısı yapılmıştır diye bir tespiti var Sonrasında ya çok da, özür dilerim orada mesela şöyle diyor galiba 92. Evet. paragraf sizin dediğiniz mahkemelerin hükme esas aldıkları çağrı ile evet. başvurucuların yani bir anlamda mahkemeler yani metne bakmamışlar tabii, tabii, gibi tabii. başvurucuların anayasa mahkemesine sundukları çağrının aynı olup olmadığı tartışmalıdır üst düzey PKK'lı veya PKK'lı Kürtlere ve tüm demokratik çevrelere Türkiye sattında ayaklanma ve AK Parti'ye ait binaların binalara ve yerlere saldırı çağrısı yapılmışken Başvurucuların imzaladığı bildiri Farklı de evet. hangi kelimeler ve üslup tercih edilmiş olursa olsun çatışmaların sona ermesi ve temel hak ve hürriyetlere saygı gösterilmesi, çözüm sürecine geri dönülmesi, şiddetin durdurulması, diyalog ve çatışmasızlık ortamının ...oluşturulması çağrısı yapılmıştır diyor. Yani Tabii. böyle bir açıklama yapmış. İlk derece mahkemesinin işte gerekçesinde... ...değindiği şeye değiniyor burada. Aradaki hmm. farkı ortaya koyuyor. Hmm. Şiddet hmm. var mı? Buna bakacak anayasa mahkemesi... ...ve bunu yapıyor zaten. Bakın 95. paragraf da devamında çok önemlidir... ...ve 95. paragraf... ...ifade özgürlüğü anlamında gerçekten önemli paragraflardan... ...bir tanesidir. Çünkü şunu söyler. Ceza mahkemelerinin ve diğer kamu otoritelerinin... ...ellerinde her türlü tartışmayı ortadan kaldıracak nitelikte... Kes ve inandırıcı deliller olmaksızın soyut bazı değerlendirmelerle bu çok önemli. Bir düşünce açıklamasının terör örgütü ile yapılan bir tür iş bölümü neticesinde veya örgütün talimatı ile yapıldığını varsayması ve bu tür bir varsayımla kişilerin cezalandırılması ifade özgürlüğü üzerine ağır bir baskı oluşturacaktır diyor. Burada şunu söylemek istiyor aslında ki bu yeni de söylediği bir şey Tabii değil. Ki. Mahkemenin içtihadında olan bir şey. Varsayımlara dayanamazsınız der mahkeme. Soyut değerlendirme yapamazsınız varsayımla hareket edemezsiniz hemen arkasında yüzüncü paragrafta üzerine bir e, taş daha koymuş e, bir adım daha ileri gitmiş diyor ki herhangi bir düşünce açıklamasının algı yaratılmaya çalışıldığından bahiste yani sen çıkarım yapıp evet. varsayımda bulunup böyle bir algı yaratılmıştır herhalde burada diyerek e, terör örgütünün propagandası olarak kabul edilmesi hukuksal bir değerlendirme olarak kabul edilemez bu anayasa mahkemesinin hukuki değerlendirmesi evet. Kaldı ki bizim eski yargıtay uygulamalarında yani ceza daireleri ve ceza genel kurulu kararlarında da bir konuşmanın, bir metnin, bir bildirinin e, tümünün değerlendirilmesinin bu şekilde ele alınmasının doğru olmadığını evet. ve anayasa mahkemesinin baktığı çerçevede bakılması gerektiğini söyler. Bu yerleşik bir işraattır değil Tabii. mi? Tabii. Yani bunun yansıması ve burada şu da var. Hani çok önemli anayasa evet. mahkemesi. dedi ki az önce ilk derece mahkemesinin verdiği gerekçe üzerinden hareket eder ve ifade özgürlüğü çerçevesinde şiddet var mı? Şiddete çağrı var mı? Ve en önemlisi buradaki vurgulanan hususlardan biri. Onu da vurgulamak gerekir. Şiddete çağrı Çarı meselesinde de ...gerçekten sizin yayınlamış olduğunuz... ...bu bildiri, kullandığınız ifade... ...şiddete teşvik anlamında... ...potansiyel etki yaratır mı? Yani... Evet. ...ben o kapasitede miyimdir? Benim bu bildirim... ...bu ifadem, bu konuşmam... <gülüyor> ...potansiyel etki yaratır mı yani şiddet açısından? Böyle bir ...bu tartışım. çok önemli. <gülüyor> e, hatta birazdan isterseniz ona da değinelim... ...benim için karşılaştırma yapma anlamında... ...çok önemlidir. Geçen hafta verilen... ...Gürbüz Bayer kararı. Evet. Muhalefet şari ...kısmında da ona geliriz isterseniz. <gülüyor> Ama orada da... E, Bakın ihlal yok demiştir bir terör örgütü liderinin açıklamasının. Ee, bir gazetede yayınlanması sonrasında e, bu açıklamada şiddete çağrı e, olduğu gerekçesiyle sorumluluktan kurtarmaz demiştir yayınlayan kişiler açısından i̇nsan ifade Hakları Özgür. İnsan Hakları, insan Hakları Mahkemesi. Ee, o anlamda da e, şiddete çağrı gördüğü için ihlal yok dedi. Ama Hı -hı. onun bir karşı oyu var mesela. Karşı oy şunu söylüyor. Bakın karşı oylar da böyle yazılır. Hani buradan da bir <gülüyor> evet. atıf yapmış alalım evet. Karşı oy diyor ki e, sen Potansiyel etki doğru mu doğurmaz mı buna baktın mı ki diyor burada böyle bir değerlendirmeye vardın. O yüzden önemlidir. Anayasa Mahkemesi'nin bu ihlal kararında da buna vurgu yapmış olması önemli. Burada akademisyen olmalarını da devreye sokmuş olması önemli. Hı -hı. Bir de belki hani şunlara da değinmekte fayda var. Çünkü önemli tespitler olduğu için daha önce Hı -hı. görmediğimiz e, detaylılıkta doyurucu bir evet. e, karardan bahsediyoruz. Mesela ilk derece mahkemeleri az önce söyledik ya e, Bahri Bey de söyledi. Aynı metil miydi üst düzey PKK'nın çağrısı var mı yok mu? Mesela tek tek incelemiş. Demiş ki üst düzey bir PKK'nın çağrısı var mı? Ben demiş bu açıklamaya da baktığımda akademisyenlere böyle bir çağrı görmüyorum. Sen nasıl gördün demek istiyor aslında tek yanlı çağrı meselesidir. Evet. Yani şey çok konuşuluyordu bildirinin tek taraflı olması. Ben müsaadenizle size verdiğim sözü tutamıyorum. Estağfurullah. olarak bir katkı sunmak istiyorum. 91. paragrafı da okusun e, dinleyen arkadaşlarımız yani ayrıntıya vakıf olmak istiyorsa dosyayı bilen hukukçular olarak biz e, çok mutlu olduk bu dürüst tavra. E, bu üst düzey e, yönetici olduğu söylenen kişinin bir bildirisinden bahsediliyordu. mahkumiyette buna dayandırılıyordu ama nedense o ortada yoktu. Hı hı. Dosyada da duruşmada delil olarak ikame olunmamıştı. Hı hı. Herkesin bildiği gibi duruşmada ele alınmamış bir delile dayalı olarak hüküm kurulamaz. Hı hı. E, ona dikkat çekiyordu dosyanın avukatları. Nerede bu bildiri? Görelim bakalım. Bu bildirinin içinde gerçekten aydın ve demokratik kesimlere böyle bir çağrı var mı? Nereden bu bağlantıyı kuruyorsunuz? E, ve 91. paragrafta Bravo. Anayasa Mahkemesi demiş ki biz dosyada olanlara ya da işte hükümetin sunduğu delilere savcılığın sunduğu delillere baktığımızda o sözü edilen üst düzey kişinin bildirisinin içinde de aydın ve demokratik çevrelere böyle bir çağrı olduğunda görmedik demişler. Bu benim için çok mutlu edici bir şey oldu. <gülüyor> Demek ki dürüst olunabiliyor. Evet. Duruşmada delilin olunması ile ilgili. Çok önemli bir tespit. E, dürüstlük e, tarafsızlıkla ilgili çok önemli bir şey bu. Evet. evet. Bu dediğim gibi kıyasen e, mutatis mutandis uygulanabildiği ölçüde evet. e, bu tespitler hep başka davalarda da <gülüyor> uygulanabilir sizin dediğiniz ölçüde. E, gene tek yanlı çağrı <gülüyor> meselesi önemlidir. Bildirinin tek taraflı olması ...üzerinde çok duruluyordu. Bu söyleniyordu. Ee, şimdi bakın 97. paragrafın... E, ...başı çok önemli. Sivil toplumdan gelen talep ve önerileri... dikkate alıp almamak kanunlar çerçevesinde... ...kamu otoritelerinin takdirindedir. Ama e, demokratik topluma... ...toplumda tartışmaya katkı vermek... E, ...tam da ifade özgürlüğü çerçevesinde... ...zaten toplumun temeli teşkil eder. Son noktası şunu söylüyor. Kaldı ki bilgilerin veya kanaatlerin tek yönlü olması ifade özgürlüğüne müdahale etmek için tek başına bir neden olarak kabul edilemez. Evet. İlk defa Anayasa Mahkemesi söylemiyor bunu. Bakın çok net evet. söylüyorum. Yavuz Yaylalı evet. kararı. Evet. Orada kullanılan cümlenin Anayasa Mahkemesi tarafından bu da olayda da tekrarlanmış Hı. olmasıdır. Ee, o yüzden hani içtihadın tekrarı diyoruz ve Hı -hı. E, hep özlediğimiz hani e, Hı -hı. nitelikli, içerikli, içtihadı evet. yansıtan bir ifade Siz Özgürlüğü Belli, istikrarlı, tabii, tabii, Öngörülebilir bunlar çok önemli şeyler. Tabii şeylere de değinmiş. Yani kriterler hani şundan bahsedelim. Belki dinleyicilerimiz açısından bu değerlendirme nasıl bir değerlendirme diye soran olabilir. Nasıl yapılıyor ifade özgürlüğü değerlendirmesi. Evet. Biz programlarımızda üstünde duruyoruz ama işte önce bir müdahaleye bakılır. Bu herhangi bir müdahale olabilir. Burada ceza yargılaması bu karar açısından ama işte yerine göre ihraç olur. Yerine göre pasaport sınırlaması evet. olur. Her evet. neyse o müdahale. Önce bir kanun iyiliğine bakılır. Evet. Yani öngörülü müdür bu? Böyle bir müdahilin ee, kanunda mi? açıkça düzenlemesi var açıkça mı? Açıkça düzenleme var mı? Erişilebilir olmasından ziyade kanun maddesini ki terörle mücadele kanunun 7. ikinci maddesi tabii ki erişilebilir. Tabii ki. Ama öngörülebilir mi? Evet. E, 7. ikinci madde ile alakalı din ve vicdan özgürlüğü kapsamını Hı. güler ve uğur davası vardır evet. Avrupa İnsan Hakları evet. Mahkemesi'nin. Mesela orada öngörülebilir değil demiştir. E, ama ifade özgürlüğü örgütlenme özgürlüğü. ...gürlüğünde hep kaçak. Evet. Ee, şöyle... ...işte Hı -hı. ben zaten demokratik... ...toplumda gereklilikte de inceleyeceğim. Ayrıca buna gerek, gerek yok görmem. Bu bile bir şeydir. Emin olun... ...ben Hı -hı. bu açıdan da kararı... ...gerçekten çok iyi buldum. Ee, belki öngörülebilir değildir... E, ...bu madde deyip Değil orada da kestirip... De. ...atabilirdi bu bakın. Koş bu koşullarda <gülüyor> diyemezdi. E, de Demesini de beklemiyorduk ama... Evet. ...çok önemli. Bakın 71. paragraf... E, ...aslında bir şey... ...bir şey olduğunu söylüyor çünkü şunu diyor... E, ...demokratik toplum düzeninin... ...gereklerine uygun olup olmadığına ilişkin... ...değerlendirmeyle kuvvetli ilişkisi vardır... ...diyor Kanunlar ve... E, ...orada bir açmış, çok dar bir şekilde... ...açmış, e, 117. paragrafta da... ...aslında biraz gönderme yapmış... ...çünkü demiş evet. ki az önce de söylediğimiz şeyi... ...başka bir deyişle demiş... ...ulaşılacak sonuç... ...kanun hükmünü açar, aşar biçimde... ...bildirim metnindeki ifadelere... ...dolaylı anlamlar yükleyen... ...subjektif yorumdan ibaret... ...olmamalıdır, bakın Hı. burada... Mahkemeleri aslında bir e, söz söylüyor. Diyor ki hani yapacağın değerlendirmede varsayıma gitme e, kanun hükmünü maddeyi aşacak şekilde soyut değerlendirme yapma subjektif yorum yapma objektif bir gözlemci oradan ne çıkarıyorsa bağlamını dikkate alarak. Bakın bu çok önemli evet. anayasa mahkemesinin kararı e, tamamıyla bağlam değerlendirmesi yaptığını gösteriyor zaten bunu da şuradan söyleyebiliriz. 28. sayfası 102. paragrafta mesela hep tartışılan bazı kelimeler var. Şok edici ifadeler diye ayrı bir bölüm açmış mesela. Handicite kararından. Handicite kararı yani çok temel 1976'lardan bahsediyoruz. Ee, zikredilen kavramların... E, tek tek değerlendirilemeyeceğini bir bütün halinde olması gerektiğini üslubun korunduğunu aslında burada söylüyor. Üsluplarının bir parçasıdır diyor. Evet. Sert. Ee, çok sert olduğunu da söylüyor. Evet. Bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de yapar. Bakın ilk defa mahkemenin yaptığı çekingen Tabii. bir tavır falan olarak lütfen değerlendirilmesin. Gerçekten. Avrupa Hı -hı. Mahkemesi e, pek çok kararında e, Kılıç Eren kararı şey kararı Yılmaz kararı, Gümüş kararı bunlarda da şey demiştir zaten. Çok ağır Sözler evet. suçlayıcı sözler evet. devlete ilişkin hani çok sert sözler provokatif bile olabilir hatta Hı -hı. hatta burada da demiş yetkililerin dikkatini çekmeyi amaçladıklarını evet, demiş evet. bakın bu kararda demin, da demin demin şeyi söylediniz mutatis mutantis kararın hakikaten orada belki de bunu bu şeyin bildirilerle kamuoyunda yaratılan işte bu toprak bütünlüğüne ülkenin bölünmez bütünlüğüne milli güvenliğe suç ve asayişsizliğe artıran açıklamalar gibi hep yayıldı. Hakikaten orada da şöyle diyor. Yani bu mutatis ve mutantis ve sürek kararlarında Eee mutlak ne iserseniz siz bir uygulanabil diyor. Uygulanabil diyor. aynı değil. E, bire bir, her olayın Tabii, özgü her göre. Tabii ki koşullarına göre her zaman. şeyi söyleyeyim mi? Söyleyeyim söyleyelim. E, Tabii tab tab tab ki Şimdi Diyor ki bu görüşler diyor şiddeti tahrik içermediği sürece. Tabii. Yani şiddet eylemlerine ya da kanlı bir intikam'a başvurmayı Tabii. savunuyor. Partizanlarının hedeflerini gerçekleştirmesi amacıyla terör ve eylemlerini haklı göstermiyor ve kimliği belli kişilere karşı derin ve mantıksız bir nefret duygusunun oluşmasını desteklemiyor ise sözleşmeci devletler toprak bütünlüğü, milli güvenliğin korunması veya suç ve asayisizliğin engellenmesine atıfta bulunarak Medyanın üzerine ceza kanunun yüklenmesi suretiyle halkın bilgi alma hakkına sınırlama getiremez diyor. Halkın bilgi alma hakkı. Evet. evet, evet. <gülüyor> Tam yani da bu. ifade özgürlüğünün dışında ayrıca. Bir de bu ifadeler sonucunda halkın bilgi alma hakkı evet. ve e, e, e, bu, bu, buna diyor. Ve hakikaten o siz söylediğiniz biraz evvel mutatis mutantist karar diye sürekli kararında diyor öyle. Hatta İngiltere ben tam İngilizcesini bilemiyorum da 96 tarihli Wingrove diye bir karar hı hı. var galiba. Onda Din da... ve vicdan ile alakalı. Evet. Ee, şimdi 108. paragrafta az önce söylediğiniz kısmı buldum. Son derece sert olduğu kabul edilse bile bildirinin bir bütün olarak, bakın bu çok önemli, bir bütün evet. olarak değerlendirmesini yapmış. Büyük bir toplumsal tartışmaya yönelik ifadeler barındırdı, kabul edilmelidir demiş. Kamu otoritesi eleştirilebilir demiş. Hı hı. Ee, eleştiriler, eleştirel açıklamalar propaganda sayılmaz demiş. Az önce hani kanunilik kısmında evet. göz kırpmış dediğimiz. Evet. 115. Paragraf ve sonrası bunlar tüm 72 davalarında dediğim gibi uygulanabildiği ölçüde bu şu demek değil bunu alıp kullandık ve buradan bir ihlal çıkar ya da e, mahkumiyet çıkmaz beraat çıkar vesaire gibi bir çıkarım yapmak söz konusu değil az önce sizin söylediğiniz çok önemliydi e, bunları kullanırız ama her olay kendi şartlarında değerlendirilir. Her olayın kendi şartında bu ifadenin teröre, şiddete teşvik edip etmediği ayrıca değerlendirilir. Şimdi bu davada şu da çok önemli. Onu değinmeden geçemeyiz. E, akademik özgürlüklerle ilişkisi. Evet. Bu Normal bir devam. ifade özgürlüğü vatandaşın ifade özgürlüğü davasından ziyade akademisyenlerle de bağlantılı olduğu için buradaki tespitler de çok önemli. Ee, bakın 113. paragraf, 112. paragraf farklı alternatif bakışların herkes için daha doğru düşünme imkanını sağladığı olgusu üzerinde uzlaşılmış bir gerçektir diyor. Yani sizin az önce söylediğiniz halkın bilgi alma hakkı var, farklı görüşlerden de bilgi almak var. Katılırsınız katılmazsınız. Evet. Karşıt evet. görüşünüzü temelli şekilde ortaya koyarsınız. Evet. Akıl dışı olabilir. Tek yanlı olabilir. İlandırıcı olmayabilir. Olabilir. Herkes her şeyi doğru söyleyecek diye bir şey yok ki. Bizim Hı -hı. şu an söylediğimize de itirazı olanlar Tabii olabilir. Ki. Tabii ki olacaktır. Tabii ki. Ee, gerekçelendirdikleri müddetçe konuşalım, tartışalım ki geliştirelim. <gülüyor> bu, Uzman... bu, bu, bu kadar teknik e, konuşmamız dışında bir müzik arası verip <gülüyor> bir daha toparlayalım. Ama bu 71. paragraf önemli. Bakın hem seviyoruz. 71. Bu, paragraf kararlı tarafı. Niçin zaman? Sakin deymiş? kafayla Anayasa Mahkemesi <gülüyor> diyor ki o halden yeni çıktık arkadaşlar. Adım adım ilerleriz. Biz şu an demokratik toplumun ihtiyaçlarıyla sınırlı değerlendirme yapalım ama günü gelecek. Bu mevcut koşullar o gün değil diyor. Günü gelecek. Biz burada tipikliği, kanuniliği ve de tartışacağız. Belki de gerek olmadan yargı reformuyla yapılacak Belki bir de. değişiklikle, de. 72'de bir değişiklik olur. Belki de vallaha bir reforma <gülüyor> gerek yok diyor gerçi. <gülüyor> <gülüyor> o uygulamacılara evet. uygulamacılara kalmış evet. bir şey. Aynı. Ben de aynı görüşteyim. Tamam. Ben de aynı görüşteyim. Biliyor e Peki uzatamadık. Peki. peki verelim. Şimdi şimdi Fortun Finger'dan bitmedi, bir Vivaldi uyarlaması Ştorm diye çok değişik bir yorum. Dinleyelim. İzleyicilerimizle dinleyelim. 94.9 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programına devam ediyoruz. Tuğçe Duygu Böyle, Köksal ile yani, Arkadaşımızla beraber e, evet. bu e, ünlü anayasa mahkemesinin akademisyenler kararını konuşuyoruz. Tabii ki bu karar çok önemli. İçeriğindeki atıflar hem Anayasa Mahkemesi'nin önceki kararları hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları çok önemli. Türkiye'deki ifade özgürlüğü, özgürlükler, demokratik toplum e, e, ereği için, hedefi için çok önemli. Ve e, ilerisi için de çok e, hukuk açısından önemli bir belge. Onu konuşuyoruz. Hı hı. Evet. Ee, şimdi şeyden devam edersek kararın nihai değerlendirmeler kısmına geçmeden önce tam da aslında söylediğimiz şey e, ifade özgürlüğü kapsamında ne korunur ne konulmaz derece mahkemelerinin hiçbirinin kararında diyor anayasa mahkemesi tam da incelemesinin kapsamı bakın. Bir e, temiz mahkemesi değil. Anayasa mahkemesi süper temiz mahkemesi değil. Gere, derece kararı eğer yeterliyse uygunsa zaten burada problem çıkmaz. Şeyde olduğu gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin e, Gürbüz Bayar geçen haftaki kararında olduğu gibi. Hiçbirinin kararında bildirinin hangi surette terör örgütünün şiddet ve tehdit yöntemlerini meşru gösterdiğine veya övdüğüne ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik ettiğine dair bir değerlendirme yapılmamıştı. Bu bakımdan mahkumiyet kararlarında ortaya konulan gerekçelerin ilgili ve yeterli olduğunun kabul edilmesi mümkün olmamıştır. Bitmiş karar zaten burada. Evet. Bakın karar burada bitmiş aslında. Ondan sonra bir nihai değerlendirmesini de yapmış. Burada bir de şunu da söylemek istiyorum. Ee, önemli bir şey ee, kararda şeyi de gördük ee, bir... bir ...bilimsel görüş de sunulmuş... Evet, evet. E, ...Türk Ceza Hakkı Derneği tarafından... ...sunulmuş... E, bu ...Türk Ceza Hakkı Derneği tarafından sunulan... E, ...bilimsel görüşün içeriğine de baktım... ...hakikaten e, belki de etkisi... E, ...küçük de olsa... ...bir nebzede olmuştur... E, ...olmuştur belki de bilemeyiz ama... E, ...bunlar önemli, bu katkılar çok önemli... ...bilimsel görüşler, hukuki değerlendirmeler... E, ...o yüzden... E, ...çok gördüğümüz şeyler değil... ...Anayasa Mahkemesi e, safasında ...bu tip bilimsel görüşlerin de... E, Dosyalara girmesine e, ama e, bu çok önemli bir gelişme çünkü mahkeme kararında da atıf yapmış hı hı. E, böyle bir görüş geldi diye. E, bu da çok sevindirici bir şey e, demokratik toplumda tartışma ortamı ve bilimsel çalışmalar e, bunların dikkate alınıyor olması e, bunlar çok sevindirici şeyler. Şimdi e, az önce sizinle de konuştuğumuz akademisyen vurgusu demiştik hı hı. E, caydırıcılık kısmını da açmış. Şimdi e, dinleyicilerimize şunu söyleyelim mahkemede yeme bir kanunilik değerlendirmesi yapar. Meşru amaç güdüyor mu der? Hani meşru amaç nedir? Buradaki terörle mücadele tabii ki. <gülüyor> tedbirlerin alınması. Zaten terörle mücadele tedbirlerinin alınmasında devletin takdir yetkisinin geniş olduğu konusunda kimsenin şüphesi yok. Onda hiçbir problem yok. Çünkü diğer tarafta da vatandaşın yaşam hakkı söz konusudur. Buna kimsenin diyeceği bir şey olamaz. Ama ifade özgürlüğü ne etki edecek terörle mücadele tedbirleri varsa eğer ceza yargılaması olur, başka müdahale olur olur o zaman adil bir dengenin kurulması gerekir işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Anayasa Mahkemesi de bu adil dengeyi belirli kriterleri inceleyerek yapar evet. ama bunu da ilk derece mahkemelerinin gerekçeleri üzerinden yapar evet. ee, gerekli incelemeyi kriter incelemesini yaptıktan sonra da burada işte şiddete teşvik meselesi kamu görevlerinin eleştirilmesi otoriterlerin eleştirilmesi meselesi gibi e, orantılılığa gelir tam burada bir şey sorabilir miyim Evet. Tamam. Şimdi mesela diyor ki kararda kamu gücünü kullanan organlar devlet politikalarına yönelik eleştirilere cevap verilmesi hususunda Hı. ülkedeki herkesten daha fazla Doğru. imkana sahiptir. Doğrudur. Özellikle son derece saçma ve ilgisiz bile görünse Tabii. muhaliflerin haksız saldırı ve eleştirilerine farklı yollardan cevap verme imkanının olduğu durumlarda ceza koğuşturmasına başvurulmamalıdır. Evet, Orantılılık. Aynen evet. caydırıcı etkiye girmiş evet. en son tadilde. Tam bu sizin söylediklerinizin Arkasından hani çok çok isabetli Evet e, çünkü caydırıcı Etki meselesi de burada söz konusu Yani evet. ifade özgürlüğüne yapılan müdahale Özellikle muhalifler söz konusu Olduğunda ki burada e, 135. paragraflarda da akademisyen Vurgusu var e, Ama genele yaymış aslında e, 138. E, paragrafta evet. e, Başka türlü e, Açıklamalara Başka türlü bir reaksiyon ona e, demokratik yollardan yani demokratik Hı -hı. toplumda bir tartışma ortamı oluşturacak şekilde kamuoyuna açıklama yapacak şekilde zaten cevap verebilir siyasi evet, otorite. Evet. Hükümet de cevap verebilir, kamu görevlileri de cevap verebilir. Ama burada işte önemli olan muhaliflerin görüşünü korumak ve bu anlamda ceza yargılamasına başvurmamaktır. Aksi takdirde şu olur çünkü hep söylediğimiz şey sadece bu başvurucular açısından düşünmeyin başvurucular. E, onun konumundaki başka kişilerde bir akademisyen bir e, avukat ne bileyim e, normal bir vatandaş muhalif olan bir vatandaş siyasi otoriteyle aynı görüşü savunmak mecburiyetinde olmayabilir ama bu tip cezalandırmaları gördüğü zaman e, o zaman işte kendisi üzerinde de bir caydırıcı etki oluşturur bu demokratik toplumdaki tartışmaya yönelik bir caydırıcı etkidir bu e, o yüzden buna vurgu çok önemliydi 138. paragrafta 135. paragrafta da orayı da e, zikretmekte fayda var. Dolayısıyla ifade özgürlüğü bilhassa akademisyenler için özel önem arz etmektedir diyor. E, tezler ileri sürmek, tartışmalarda söz söylemek, konferansa katılmak, araştırma yapmak, açıklamalarını öne sürmek e, bunlar mesleklerinin bir parçasıdır diyor. Üniversiteden bahsediyoruz. Üniversiteler bunun içindir. Konuşmak içindir. Tartışmak içindir. Tezler, anti tezler ileri sürmek içindir. Tartışacağız ki üreteceğiz. Bilimsel olarak. E, demokratik toplumda tartışmaya katkıda bulunacağız. Üniversite budur zaten. Akademik faaliyet budur. O yüzden de e, Avrupa İnsan Ak Anayasa Mahkemesi'nin e, yapmış olduğu hem bu akademik özgürlüklerle ilişki meselesinde e, kriter olarak kurduğu yerde mesela şunu da söylüyor. Alternatif bakış açıları herkes için daha doğru düşünme imkanı sağladığı ol olgusu üzerinde anlaşılmış bir gerçektir. Dolayısıyla uzmanlık alanı dışında olsa bile yani bir, ben bir matematik profesörü olabilirim ama ille matematik profesör olduğum alanda üretecek, üreteceğim diye bir şey yok. Akademisyenlerin herhangi bir vatandaş gibi en kritik ve hassas politik meselelerde en güçlü görüşlere bile karşı çıkabilmesi diğer kişilerin görüşlerine göre daha etkili olabilir ve bu sebeple de diyor bir toplum ve ülke için hayati derecede önemlidir diyor. Eski şairlerimizden birisi de demiş barikayı hakikat Müsaade Efkardan doğar çünkü. <gülüyor> evet, bu hem e, çoğunluğu, çoğunluğun demeyelim de e, sonuç olarak Zühtü ve e, evet. Başkan'ın e, görüşünün e, yönünde e, oy verenlerin e, gerekçelerinde hem de muhalif kalan üyelerin gerekçelerinde bu Avrupa terörizmini önlenmesi, evet. önlenmesi sözleşmesine yapılan atıf var. Ve burada bir de mağdurların aşağılanması Doğru. meselesi var. O konuda da e, dinleyicilerinizi aydınlatabilirsiniz. Şimdi, sonra size bazı sorularımız olacak bu muhalefetle ilgili. E, mağdurların aşağılanması meselesine hı hı, en büyük evet, e, en e, ilk gördüğümüz şeylerden bir tanesi mesela Leroy davasıdır. Leroy davası hı hı. diyebiliriz. Hı hı. E, orada işte e, 12 Eylül saldırıları sonrasında hı hı. E, karakterize edilen bir e, bir reklam afişinin aslında evet. e, karikatürize edilmesi sonrasında işte terörizmin övülmesi söz konusuydu ve ihlal kararı çıkmadı orada orada atıf yaptığı ve vurgu yaptığı hususlardan biriydi mağdurların aşağılanması evet. kısmı evet. Ee, o yüzden şimdi burada Avrupa İnsan Hak Anayasa Mahkemesi 114. paragrafta şunu söylüyor ee, bununla birlikte başvurucuların imzaladığı bildiride yer alan sözlere ben baktığım zaman evet. diyor mağdurları aşağılayan bir boyutun bulunmadığı tespit evet. edilmiştir evet. Ee, o yüzden hani bu yaptığı vurgu da önemli terörizmin önlenmesi sözleşmesine vurgu da önemli evet. o şu açıdan önemli ama hı hı propaganda bir soy soyut suç mudur? Soyut tehlike suçu mudur? Evet. Çünkü diyor ki Avru Anayasa Mahkemesi propaganda'yı Ayşe Çelik'te de bunu söyledi. Evet, İlk defa evet, söylemiyor. Doğru. Soyut propaganda olarak, tehlike suçu olarak değerlendirirsem diyor ifade özgürlüğü üzerinde e bir etki Hı -hı. yaratmış olurum diyor. Caydırıcı bir etki yaratmış olurum evet, insanlar diyor. İnsanlar çekinirler, mağdurlar alınırlar diye ve hiçbir şekilde açıklama yapmazlar. Halbuki mağdurların alınganlığı değil aşağılanıp aşağılanmadığı e Leroy Le davası. Evet okuyabilirler. Evet, hı hı. Orada e, ne anlatılmak e, Leroj dediğim hı. daha doğrusu e, anlatılmak istendiği için aslında bu konu bu konu yani daha ver işte Adalet Bakanlığı, hakimler savcılar yüksek kurulu, Adalet Akademisi'ni, akademisi, adli tıp kurumu, Türkiye Barolar Birliği birlikte yaptıkları toplantılarda ifade özgürlüğü ile Terör propagandası arasındaki bu çizginin Tabii. belirlenmesine yönelik konulan e, kriterler var. Bu kriterler aslında tamamiyle ön açıcı, ufuk açıcı. Ama bunları hiç kimse e, dikkate almıyor. Üstelik bunlar işte Adalet Bakanlığı'nın öncülüğünde, yani devletin öncülüğünde, işte bütün hukuk kurumlarıyla birlikte yapılmış yüzlerce, hakimin Yargıtay hakiminin savcısının akademisyeninin katılımıyla yapılmış toplantılarda bunlar yani bu bu konu daha hiç konuşulmamış konular değil. Devlet bunları konuşmuş. Yani yargının, anayasa mahkemesinin ve Ahim'in dışında devlet bunları konuşmuş. Yani. Terör propagandası suçu defalarca değişti. Hı hı. İlk bu haldeydi zaten. Sonra daraltılmıştı. Sonra tekrar hı hı. insan hakları sözleşmesine uygun <gülüyor> hale getirilmeye çalışıldı ama hepimiz biliyoruz ki yargı reformu belgesini de bu kabul ediyor. Niyet meselesi, zihniyet meselesi, uygulamacının dürüstlüğü ile amacıyla eğitilmiş ve deneyimli olmasıyla hmm. ilgili çoklarla konuşuyoruz. Çok Bakın ulaşıyoruz. o söylediğiniz çok önemli çünkü gö özel ve özel kararı evet. çok önemlidir. 6.2 bakımından 7.2 bakımından evet. değil ama 6.2 bakımından aynen bu söylediğiniz şeyi 46. Hmm. madde olarak yazmış. 6.2 ve 7.2 ayrımını bir söyleyelim Siz söyleyiniz. lütfen. Söyleyiniz. <gülüyor> <gülüyor> Yok Tuğçe Hanım söylesin. <gülüyor> Açıklamaların yayınlanması. <gülüyor> Terör örgütünün yaptığı bir açıklamanın basılı bir eserde evet, yayınlanması. Bu 62, 72 ise terör bağımsız örgütünün olur. kullandığı şiddet içeren yöntemlerin övülmesi, teşvik edilmesi, mazur kabul edilebilir gösterilmesine ilişkin düşünce açıklaması. çok özür dileyerek Yani zamanımız yetmeyecek de bunu konuşmayacağız diye korkuyorum. Çok önemli Başka bir konu. Başka zaman konuşalım yok, mesela. 7-2'ye gerek bugün, var? Onu bugün, konuşalım. 2 Taksim 8, bugün, 8 varken 7, ay, 7 gerek bugün, var mı? Bugün Aynur Hanım'a da, Duygu Hanım'a da soruyorum lütfen. Yani izleyicilerimiz. Şimdi diyorlar ki Hı. bu karar verildi. Bu kararın başında başvurucuların isimleri geçiyor. Evet, evet. Peki bu karar daha anayasa mahkemesine başvurmamış haklarında mahkumiyet kararı verilen veya karar verilmeyip anayasa mahkemesinin kararını bekleyen, bekleyen karar. buralarda mahkeme. da uygulanacak mı? Yani bu mahkemelerin verdiği kararların subjektif ve objektif etkisi. Evet. Herkes evet. bu soruyu soruyor. Bu Hı. konuda ben evet. sizlerden bir açıklama ve ya de yanıt değerlendim. Yanıtı net. Evet. E, bu başvurucular açısından zaten yeniden yargılamaya e, evet. gönderdi. Daha evet. evvel çünkü ceza muhakemeleri yasasında da e, hukuk Yapıldı. yargılamaları yasasında da değişiklikler 311 yapılmıştı. Zaten. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ihlal kararları akabinde de 311. Hı -hı. Ceza Muhakemesi Kanunu 311. maddesine Hı -hı. göre e, dostane çözüm ne bile bitmiş olsa hatta Avrupa İnsan Hakları evet, Mahkemesi kararı. Evet, Tek yanlı oldu. deklarasyon da aynı şekilde. E, yeniden yargılamaya sebebiyet verir. Zaten Anayasa Mahkemesi kararlarında <gülüyor> e, kendi kararını kendi içine yeniden yargılamaya gönderiyor. Bu da öyle bir karar. Ayşe Çelik de öyle evet, bir karardı. O subjektif etkisi. Bunda sıkıntı yok Bu yani. Başvuru şey. bakımından subjektif... sonuç doğru ama Bahri Bey'in sorusu bekleyen e, henüz evet. bireysel başvurusu incelenmemişleri et, etkiler Özür mi? Özür da objektif Sub... etkisi. Tabii ki. Özür dilerim. Subjektif etkisi açısından da tereddütler var. Tabii yani ki. 153. madde. Yeniden yargıladığında bir daha mahkumiyet verir mi? Yoksa F ihlal kararı ha. artık başka bir karar vermesini önerme Beraat zorunlu mudur? Bu çok bu... güzel bir soru. Evet. Çünkü neden? 153 ile ilgili 153 16. 16. ceza dairesi de bu konuda bir açıklık getirdi değil mi? bağlayıcılığı. Evet, evet. Şimdi evet. Ayşe Çelik kararında bir beraat çıktı. Ee, evet. Anayasa evet. Mahkemesi kararı baz alınarak. Ee, bana göre bu bu o, kararın içeriğine baktığımız zaman içeriği hı hı. kapsamında zaten yeterli ve uygun gerekçe olmadığı ve burada bir hı hı. şiddete teşvik olmadığını zaten evet. söylediği için bence burada çok da üzerine tartışılacak bir husus yok gibi geliyor. Ayşe Çelik'ten bir fark görmüyorum ben burada. O ne zaman devreye girebilir? Örneğin e, adil yargılanma hakkından başvurmuşsunuzdur. Hı hı. Adil yargılanma hakkından dolayı gerekçesiz demişsinizdir. <gülüyor> Anayasa Mahkemesi der ki hakikaten gerekçesini yazmamışlar. Çok esasına esasına girmez zaten de şu <gülüyor> andan yani önemli tespitler evet, yapmak. 36'nın ihlali 36'dan ihlal eder. <gülüyor> ...verir mesela gerekçe yazma... ...oysa burada... Yani. Oysa <gülüyor> burada. Yok, ciddi, ...ciddi bir detaylı inceleme var... ...bakın e, ifade tabi. ...yani şöyle deliller incelenmişlerken... ...10. madde ile ilgili çok ciddi bir e, değer... ...mahkemenin tek tek... ...zaten gerekçesinde... ...neden şiddet olmadığını evet, söylemiş... E, ...yani şunu demiyor... De. E, ...burada şiddet var mı yok mu... ...sen bir bak dememiş... Evet, ...burada evet. şiddet yok demiş, yok demiş... ...baktığınız zaman... O problem o davalarda söz konusu oluyor. Öyle Gerekçesi olabilir, yazılmadığı evet. zaman. Evet. Çünkü Yeni kestirip Yeniden farklı sonuca varabilir. Yani gerekçesini yazarsınız aynı. normal bir davada. Gerekçesini evet. yazıp aynı sonuca varırsınız. Evet. Onda bir problem yok. Çünkü gerekçesiz olduğu için vermiştir ihlal kararını zaten. Evet. Ama ifade özgürlüğü davaları ki bu davadaki bu Hı -hı. detaya baktığımız zaman daha farklı. Ben <gülüyor> 153'ü şu açıdan sordum. Hı. Yani bizim mesela usul hocalarından çok önemli işte Ferdun Hoca dedi ki bu bireysel başvuruyla ilgili anayasal düzenleme sonradan yapıldı. Oysa anayasa mahkemesinin kuruluş ve yargılama usulü yasasıyla ilgili 153. madde eskiden vardı. Dolayısıyla arada sanki bir boşluk var. Bu nedenle yerel mahkemeler e, iptal davalarındaki uyuma zorunluluğuyla bunu ayrı tutuyorlar diye. Ben, dedi ama, ama aynı hocamız şunu da söyledi. 311'de sadece insan Hakları Mahkemesi hı. kararları yazıyor. Oysa Anayasa Mahkemesi kararları da yazılmalı da dedi. Yani ikisini birlikte değerlendirdiğinizde yine Anayasa 153'e çıkıyor. <gülüyor> ama ve yok, ve yani... 16. Ceza Dairesi tartışmasız bir şekilde hı. burada... E, bireysel başvuru sonucunda yapılan, e, verilen kararların mutlak surette uygulanması, bağlayıcı olduğunda sözleşme. Nazılacak Ahmet Altan kararında, Mehmet Altan'la ilgili bölümde bunu evet. çok açık bir şekilde İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi 46'ya hem anayasa 153'e <gülüyor> açık atıf var. Yani Bikmiştir o zaman artık bu O zaman <gülüyor> o zaman bu başvurucularla ilgili, bu karardaki başvurucu görünen kişilerle ilgili yerel mahkemelerin buna uyarak hüküm kesinleşmiş olanlarda e, mutlak surette objektif e, bahsederek, evet, e, aynı durumda, etkisinden bahsederek sürekli etkisinden bahsederek yargılamanın yenilemesiyle beraat karar verileceğini söyleyebiliriz. Eden Peki, davalar öyle da, devam, devam eden davalarda zaten beraat da vermeleri bekliyoruz. Ob, objektif, objektif etkisiyle <gülüyor> diğer yani, da, etkisiyle, diğer yani da... uygulamada yeknes haklı sağlamak, sağlamak için tabii ki. Tek yani, yani, eylem zaten. Işte, aynı Ben de ona denk getirecektim zaten. Şöyle şimdi farklı farklı propaganda davalarından bahsetmiyoruz farklı. Tek hı hı. bir bildiriden bahsediyoruz ve bu bildiriye ilişkin hemen hemen aynı gerekçelerle verilmiş e, kararlardan bahsediyoruz. O yüzden e, tabii ki bu başvurucular açısından olduğu gibi aynen e, uygulanması ve bağlayıcı olması söz konusu değil ama uygulanabildiği ölçüde, denk düştüğü ölçüde emsal kullanılacak davadır. Tüm propaganda davaları açısından bu böyledir aslında baktığınız zaman. O yüzden hani ben e, 153.3 bana göre... Nettir ee, anayasa mahkemesi zaten kendi kararında yeniden yargılama ihlalin giderilmesi için bakın. Evet. Kararı okuyoruz. Yani anayasa mahkemesi kararıyla konuşmuş. Yani bir tazminatla, ya? evet, bu, bir tazminatla bir sonucu bu, olmalı. Tazminatla bu ihlal giderilemez. Hani... Bunun evet. giderilmesinin son e, yolu evet. yeniden yargılamada. Bu ne demek? Şimdi bir ben... hukukçu olarak bunu çıkartalım. Ee, dediğim gibi anayasa mahkemesi hiçbir şey kapalı bırakmamış zaten. Hani buradan ilk derece mahkemesi de bir çıkarım yapsın falan dememiş ki. Tam tersine ilk derece mahkemesinin bütün iddialarına... Ee, tek bütün tek. E, tek tek bakınız paragrafını da söyleyelim. ilgilenenler için e, 127 paragraftan sonrası tek tek, ...neden olmadığını, neden şiddete teşvik olmadığını söylemiş zaten. E, o yüzden bu hususlar elbette ki ilk derece mahkemeleri tarafından dikkate alınacaktır. Yeniden yargılama sırasında hani önümüzde bir Ayşe Çelik davası olduğu için orada da gördük. E, ben bir fark görmüyorum. E, hukuken de görmem Ayşe, bana göre mümkün Ayşe değil. Ayşe Çelik davasında da hakikaten hemen mahkeme gün tayin evet, etti tabi. ve... Hatta talep olmadan öyle sanıyorum. Hı hı. Talep olmadan. Çok çok seri oldu. Aynı gün 9 çok Mayıs aynı, aynı gün, gün yaptı. Evet, yani o önemliydi. Belki bu Ayşe sonra, Çelik davası ile... Önce tahliye ile... etti sonra hı? gün belirleyip... Evet, Ayşe belirli... Çelik davası ile ilgili yapılan uygulama umut verici bence. Tabii şimdi, tabii. tabii, tabii. birkaç teknik konu var zaman daraldı. Birincisi aslında e, yapılan son düzenlemelerle yeniden sayısı belirlendi. Üye sayısı 15 e, üyesi var Anayasa Mahkemesi'nin ama sanırım Serdar er, e, Özgüldür e, askeri mahkemelerden e, evet. yapılan atamadan e, dolayı geldiği için ve görev süresi henüz dolmadığı için şu an fiili bir 16 kişilik hı hı. Et evet var ve ilk kez ilginç bir şey oldu 8-8 bir karar çıktı espri yapılıyor 8-8 nasıl 9-8 oldu diye zamanımız yok o esprileri burada değerlendiremeyeceğiz ilgililer merakları okur zaten ama il ilginç bir şey oldu 8 kişi biz ihlal yoktur diye düşünüyoruz dedikleri halde yine Serdar Özgüldür demin sözünü ettim evet. beyefendi eski Bölüm Başkanı Burhan Üstün, Muammer Topal ve Rıdvan Güleç yani sekizin yarısı sadece dört kişi muhalefet ettiler. Muhalefetlerinin gerekçesini açıkladılar ama diğer dördü susma hakkını kullandı. Şimdi iç tüzeye göre 57. maddeye göre on gün içinde yazabilirler. Evet. E, on gün dolmadan biz e, e, metni gördük hı hı. ve yazabilirler. ...eklenebilir mi? Ayrı bir soru ama... E, ...şimdi şunu sormak istiyorum... ...CMK 232. madde var... ...çekimsel kalınamaz diyor... E, muhalif evet. kalanlar gerekçelerini 15 gün içinde açıklamak zorundadırlar diyor. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nde de çekimser kılınamıyor ama fiili bir susma var. Yani aleyhte oy kullanıyorlar ama gerekçeyi açıklamıyorlar. Ben ilk kez böyle bir şeyle ben karşılaştım. Ben de ilk kez karşılaştım. Yani <gülüyor> Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de ben Orada e, karşılaşmıyorum. Çünkü şu vardır yani e, yanılmadığımı düşünüyorum bununla alakalı. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de eğer e, şey değilseniz e, mu, o, muhalif kaldıysanız o, o, o, karara, Muhalefet şerhinizi yazmak durumundasınız Yani evet. yazarsınız evet. Ve yazılır zaten o o Süre yon, varsa o gibi şey yani. yok yazılır ama, ama oyun yani, kuralları var aslında, oyun kurallarına göre o, o, oynanmalı yani hayır diyorsan niye hayır dedin o çıkaracaksın bu kabul eden gerekçe diyecek hiçbir lafım yok demek istiyorlar ben. <gülüyor> öyle mi yoksa <gülüyor> dört kişinin sunduğu şimdi onu da soracağım muhalefet şerhinden sonra mı susmak Hayır der. şunu da yapabilirlerdi <gülüyor> mesela o da olur e, muhalefet şerhi yazılır karşı oy gerekçesi yazılır e, diğerleri açısından katılır. da karşı oy gerekçesi kadar bir cümle Şöyle hmm. Ama evet. yazılır. Evet. ya yani muhakkak yazılır. Evet. Şimdi buradaki dört e, Bu kişi ille düşünce... bir şey yazmasına gerek yok. Yani ben onların söylediğine katılıyorum. Bu kadar basittir yani. Ah, onu dememişler. Dememişler görünüyor. E, dört kişi buradaki. Ben hemen açtım. Tabii ki e, hemen <gülüyor> açtım. Yok ona bakmadım. Ha, ben Yo, baktım. sonra Anan Yıldız Bey, Selahattin Bey. Aa, yok hiç öyle ya, şeylere ben, girmedim ben. Baktım ben baktım Bey, Ka Kadir Bey bir de baktım. Yani tek tek yaptım. Yok şuna, baktım. Şey. şuna baktım. Şuna baktım. Ee, bu dört kişi daha önce ne yapmışlar diye <gülüyor> <Evet>. baktım <gülüyor> gazeteci Ay Ayşe davalarında Çelik Ayşe Çelik'te evet. ne yapmışlar şimdi Ayşe Çelik o birliğiyle çıktı evet. baktığınız zaman. Ayşe Çelik Oy Birliği'ye çıktı ama şuna getireceğim. E, dört üye hakimimiz buradaki karşı oyu yazan zaten bundan önceki davalarda da hep karşı oylarını bildiren evet. e, en azından bir hukuki açıklama yapan hani karşı oy yazılarını yazan hakimlerimiz zaten bunlar. Yani e, aynı kişiler yazmış gene. E, diğer kişiler hep gördüğüm isimler e, diğer e, üyelerimiz yazmamışlar gözüküyor. Zaten yeni Selahattin Bey'in ilk işi herhalde daha yeni atanmış Daha yeni atanmıştı. Evet. evet. Yıldız Bey Ocak ayında atanmıştı. Evet onların ben bir karşı oyunu hatırlamıyorum yani evet. ben baktım çünkü kimler yazmış bugüne kadar diye az önce de söyledik ya ihlal olmadığına ilişkin davalarda da mesela hani başkanın hep bir Maalesef Züftü Bey'in vardır evet. e, işte Engin Yıldırım'ın vardır pek çok evet. üyemizin vardır gene e, o yüzden de hani şeyi görebiliyorduk az önce de dedim ya başkanın Hı. oyuyla ifade özgürlüğü lehine çıkması beni şaşırttı mı? Hayır şaşırtmadı hani bunun Hı. altında da ne hiçbir şey aradım ne düşündüm tam tersi bekledim bir şeydi ben, zaten. Bence, bence asıl, şey. e, Tabii Aynı ki biz, yani çözmek olur. için. Biz aslında şunu iddia edemeyiz biz. Yani zaten bu kurulun 15 kişi olduğu çok açık. Şimdi <gülüyor> bunun oldu. sonradan ben bir ilave sekiz. gelmiş. Sekiz yedi zaten, zaten bu. Zaten evet sekiz <gülüyor> yedi. Yani yedi yani. Ama Sana. işte daha görev süresi de olmamış evet. o yüzden. Olsun Şimdi yani, bir de şu yani, şey meselesi var. Yapılan atıf yani bir sözleşmeye şey, atıf yapıyorlar. O sadakat. çok önemli. Ama ikincisi de Langner Almanya kararı var. Şimdi siz o kararı çok iyi biliyorsunuz. Ben sadece buraya gelirken iki sayfalık bir Türkçe özetini okudum. Orijinalini okuma fırsatım olmadı. Yo <gülüyor> <O> yeterli aslında. <gülüyor> <gülüyor> yani sonuç olarak böyle e, hiç uymuyor tabii. İsterseniz o kararı ve söylemek istediklerinizi lütfen açıklayınız. Çünkü bu hiç uymamış bana göre ama siz bir uzman Hı -hı. olarak ne söylemek istersiniz? Estağfurullah. Şimdi e, terörizm önlenmesi sözleşmesine burada. Şimdi iki karşı oy iki husustan oluşuyor. Evet. Zaten hani bekliyorduk. Evet. Eğer Hı -hı. bir tartışma varsa bunun şiddete teşvikle alakalı olduğunun e, tabii ki öngörebiliyorduk. Hı -hı. E, dediğim gibi geçen haftaki bayar Gürbüz davasında da e, karşı Hı -hı. oy buradan geldi mesela. Evet. Evet. E, bu tartışı tartışılmasında da hani çok tuhaf karşılayacak bir durum yoktur ben bu tartışmayı görmek istiyordum. Nasıl tartıştınız? Evet. Yani bu e, bildirideki işte bu ifadelerin bir bütün halinde dolaylı bağlama nedir? Ha, yani teşvik nedir? Dolaylı teşvik mi? Do potansiyel etkisi nedir? Yani bunlar e, nasıl şiddete, teşviğe potansiyel bir etki oluşturur? Bunun tartışmasını ben bekledim. Bu benim için çok da zengin Bilmek bir üzere. tartışma olurdu Hı -hı. Evet. Onu Peki, söyleyeyim. Sonu, yani bu tartışmaları evet, ve bizim dolayı bakışlarımız oldu. Bir, bakış tamam. bir de anayasa yapılan atıf var. E, bitmek zorunda. Orada diyor ki ee, eğer akademisyen devlete yersen, sadakat. Evet. E, sadık olmalısın. Hükümetin cevabında da bu vardı. biliyorsunuz evet, Şimdi şeyi kapayım orayı. E, terörizme önlenmesi sözleşmesine yalan yapılan atık ve açıklayıcı rapor. E, dediğim gibi geçen haftaki ahim kararında da var. Yapılması normaldir. Hı -hı. Buradan bu karşı oy geliştirilebilirdi. Onu da söylüyorum. Evet. Ama geliştirilmemiş. Şimdi ikinci mesele karşı oydaki e, devlete sadakat borcu. Şimdi siz devlete sadakat borcu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Lagner kararına da bahsediyorsunuz. Baktığımız zaman nadir ender e, ihlal olmadığına daya karar işçi işveren ilişkisidir. Evet, Bakınız bu evet. işçi işveren ilişkisi içerisinde kamu ihbarcısı dediğimiz o alanda da çalıştım. Çünkü biliyorum davada kararları e, işçi işveren ilişkisi içerisinde işleyiş içerisinde bir usulsüzlük tespit ederseniz önce işverenize gitmek zorundasınız. Bunun dışında bir şey yaparsanız eğer burada sadakat borcunuz vardır. Kamu ihbarcılığı devreye girer falan filan. Evet, ama iki yıl önceki bir şeyi söylemiş bir doğru yani. burada ise fiilen uzun aylarca on ay gelecek, evet. Uzun bir süre süren çatışmalar ve ciddi insan hakları ihlalleri yok, var. oraya girmeye bile gerek evet, yok. Yani. Bakınız. işçi işveren gibi değerlendiremezsiniz akademisyen. Yani Onu aynır, demek istiyorum. Aynur Niteliksel uyumsuzluk olduğu gibi bir de bakımından da uyumsuz bir örnek. Onu söylemek istiyorum. Uygun bir muhalefet gerekçesi değil. Değil. Yani. Yani. Evet. Sonra devam edeceğiz. Çünkü uyarı ya. alıyoruz. Evet. Evet. <gülüyor> Bitireceğiz. Ama tabii ee, bitmedi son, aslında son, yine. Bir, son bir sözünüz. Son bu Bu karar çok önemli bir evet, karar. Evet çok önemli şey. bir Aynı karar oldu. Siz, önemli nedir? bir karar ve bütün yargılamaları akademisyenler ve onlar benzeri bütün davaları bir kere de hatta öne duruşmaları alarak bitirmeye yol açacak güçlü bir evet, karar. Evet çok güçlü bir karar. Evet izleyicilerimize tekrar yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ben teşekkür de Tuğçe eder. Duygu Köksal'a doğru söyleyerek tekrar teşekkür ediyorum. Çok Saatler teşekkür hoşçakal. Hoşçakalın. Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aybürt Tunçel. Açık Radyo Program Destekçisi olun